Bugün hep beraber Allah'ın El-Hallak ismini anlamaya çalışacağız. Halık yaratan demektir. İlk defa yaratan demektir. Hallak yarattığını tekrar tekrar yaratan demektir. Hallak. Ay i Kerime'de Allah, O her an bir şeğendedir her an bir yaratmadadır. Bu durumda onun Harlak isminin tecellisi devam ediyor demektir. Yani herhangi bir şeyi yaratıp öyle bırakmamıştır. Yaratıyor, bir daha yaratıyor. Yaratmayı tekrar ediyor yani. Eğer yaratıp bırakmış olsaydı insan doğduğu gibi kalırdı, büyümezdi. Yaşlanmazdık. Yaratma tekrar ettiği için, her anda yarattığı için her şey kemarine doğru bir yolculuk yapıyor. Yani insan büyümeye, olgunlaşmaya, kemale ermeye doğru bir yolculuk yapıyor. Bu yaratmayı Allah, Hallak isminin tecellisiyle yapıyor. Yaratmayı tekrar ederek bunu yapıyor. Önce bu konudaki ayetleri, bir kısım ayetleri daha doğrusu hep beraber anlamaya çalışacağız. Hâlk kelimesi Kur'an'da 240 defa geçiyor. Allah'ın bir halık ismi vardır, bir halak ismi vardır, bir fatır ismi vardır, yaran, yeni yaratan. Aynı şekilde bir bedi ismi vardır. Bu da yaratan anlamına gelir. Sırası geldikçe hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Ama nüzul sırasına göre yaratmayla, halkla ilgili ilk gelen isim Allah'ın halak ismidir. Daha önce biraz anlatmıştım, anlatmaya çalışmıştım. Allah'ın bir ismini anlarken o ismi bütün isimlerle beraber anlamak gerekiyor. Allah yaratandır. Yaratmayı tekrar edendir. Her anda yaratmaya devam edendir. Yaratan aynı zamanda Rahman ve Rahim'dir. Rahmetiyle yaratıyor. Yaratmayı tekrar ederken, bu yaratma onun rahmetinin sonucudur. Alemlerin Rabbidir. Rab olarak yaratıyor. Terbiye için. O manevi yolculuğunu yapsın, kemale ersin diye yaratmayı tekrar ediyor. O ekremdir, kerimdir. İkram etmek için yaratmayı tekrar ediyor. O ilahtır. sevdiği için bunu yapıyor. O eheddir, o semeddir. İnsan kendi kendini bulsun diye kendindeki Ehad olan Rabbini bilsin, bulsun, tanısın diye bunu yapıyor. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Evet. Khazak deyince de onu Allah'ın bütün isimleriyle anlamaya çalışmamız gerekir. En azından şimdiye kadar anlamaya çalıştığımız isimlerle beraber anlamaya çalışması gerekir. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E leisezellezi an Gökleri ve yerleri yaratan onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Bela, evet dedi Allah. Yerleri gökleri yaratan onların benzerini yaratmaya da kadirdir. وَهُوَ الْخَلَّقُ alim. <الْعَلِم> o, kallaktır. O, alimdir. O, yaratandır. Benzerlerini yaratmaya da kadirdir. Onu tekrar etmeye de kadirdir. Çünkü o, kallaktır. Yarattığını zaten tekrar edendir. Bununla beraber, alimdir. Yaratmanın her türlüsünü bilendir. Neyi yarattığını bilendir. Eğer yaratmayı böyle tekrar ediyorsa, bir muradi vardır, bir bildiği vardır. Çünkü o alimdir. <gülüyor> <corregül> İnne rabbeke huvel kallâkul alim. Muhakkak ki senin Rabbin kallâk ve alimdir. Yaratır, yaratmayı tekrar eder. Onu varlıkta durdurmaya, tutmaya devam eder. Tekrar tekrar yaratır ve o alimdir. Her şeyi bilendir. Eğer böyle yapıyorsa onun bir muradi vardır. Yani Allah varlığı yaratıp öyle bırakmamıştır. Onun için her şey diri ve tazedir. Her şey şu andadır. Şu anda her birimiz her şey. Yüzlerce, binlerce defa Yok olup var olmuştur. Eğer varlığın, eşyanın, kainatın hakikatine bakarsak o atomdan meydana gelir. Atomdan biraz daha aşağı indiğimizde bir hareketten meydana gelir. Ondan ötesinde bir ışık vardır, sürekli tecelli ediyor. Bir sonrakini yok ediyor, bir öncekini yaratıyor. Bütün varlık böyledir. Ve bu Allah'ın Hallak isminin tecellisidir. Her anda her şeyi yok edip yaratıyor. O kadar hızlı, o kadar peş peşe yaratıyor ki insan ne bunu görebilir ne de algılayabilir. Ne de anlayabilir. Nasıl ki buradaki ışık sürekli burasını aydınlatıyorsa aslında ışık dalgalardan meydana gelmiş. Evet, dalgalar peş peşe geldiği için o kadar hızlı geliyor ki ışık hızı diyoruz. O kadar hızlı geliyor ki biz burayı sürekli aydınlık olarak görüyoruz. Bütün varlık da böyledir. Allah'ın isimleri tecelli ediyor. Bütün varlık o isimlerin tecellisinden meydana geliyor o kadar peş peşe tecelli ediyor ki biri yok olurken öteki onun yerinde mevcut oluyor. Biz de onu hep var olarak görürüz. Mesela ayet-i kerimeden bir örnek vereyim. Hz. Süleyman Belkıs'ın Sebe Melikesi'nin tahtını bana kim getirir deyince Ayet-i Kerime'de ki cinlerden bir ifrit cinlerden güçlü olan biri dedi ki sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. İki günlük yol. Sen yerinden daha doğrulmadan kalkmadan ayağa ben o taktik sana getiririm dedi. Yanında bulunan bir kul Allah'ın kendisine elim verdiği bir kul dedi ki sen gözünü kırpmadan onu getiririm dedi. Ve Süleyman tahtı yanında buldu. Bu Hazreti Süleyman'ın veziriydi. ismi de Asaf'ti. Nasıl yaptı bunu? İki günlük yoldan bir taktiği nasıl getirdi? Eğer onu zahiri olarak alıp getirse, o kızla havaya temas ederse havada yanar, çül olur. Külleri bile kalmaz. Havayla kızla öyle temas ederse kül olur. O zaman onu alıp getirmedi. Başka bir şey yaptı demektir bu. Allah bütün veliler keramet gösterirken keramet böyledir. Mesela bir anda diyelim ki Kabe'ye gitti. Eğer o kızla Kabe'ye giderse bedeni toz duman olur. Demek başka bir şey oluyormuş. Nasıl yapıyor onu? Allah'ım, kallak isminin tecellisiyle yapıyor onu. Allah yaratıyor, yaratmayı tekrar ediyor. Bir şey şu anda buradadır. Okul dese ki, ya Rabbi bu burada olsun dediğinde, bu, bu sefer burada tecelli etmez, bu olduğu gibi burada tecelli eder. Yani o oradan gelmiyor. Allah orada tecelli etmişken bu sefer aynisini, aynı tecelli burada yapıyor, yapmış oluyor. Manevi olarak bir yerden bir yere gitmek ayrı şeydir, yürümek ayrı şeydir. Ama bu şekilde gitmek ayrı şeydir. Bu şekilde bir şeyi getirmek ayrı şeydir. Bu en hızlı olan idi, göz açıp kapayıncaya kadar olan bir meseleydi ötekinde zaman gerekiyor. Ona da tayi mekan, tayi zaman deniyor. Zamanı dürme deniyor ona da. Ayağını kaldırdığında mekan ayağı altında dürülüyor. Ayağı altına geliyor. Adımını öyle atıyor. Diyelim ki bir adım atıyor 10 kilometre. O 10 kilometrelik önceki mesafe onu ayağının altına geliyor. Ayağını koyduğunda oraya gelmiş oluyor. Bu başka bir şeydi ama Allah'ın kallak isminin tecellisi başkaydı. Bu tecelliyle bunu yapması başka bir şeydi. Allah bir kura böyle bir ikramda bulunmuşsa, Allah'ın kallak ismi onda tecelli etmiştir. Allah'ın kallak ismi nasıl tecelli etmiş? Bu ayetlerden sonra inşallah beraber anlamaya çalışacağız. Allah böyle bir nimeti, böyle bir ikramı neden yapmıştır? Ayetlerden sonra bunu anlamaya çalışacağız. Allah'ın halah kısmı kulda nasıl tecelli ediyor? Yes'aluhu men semawati vel ard. Göklerde ve yerde. Gökler ve yerler. Her ne ki var, hepsi ondan ister. Her şey, herkes ondan ister. İster bilsin, ister bilmesin. Herkes her şeyi ondan istiyor. Birbirimizden isterken bile aslında Allah'tan istiyoruz, ondan istiyoruz. Çünkü Allah onun üzerinden ikram etmese, o veremez. Allah dilemezse, o dileyemez. Ancak Allah senin için bir ikramı dilemiştir. Sen kimden istersen iste, Allah onu dilediğinde o vesileyle sana ikram etmiş olur. İkram eden Allah'tır. Onun için kim neyi isterse istesin, onu Allah'tan istiyor. Yerde, gökte kim varsa, her ne ki var, hepsi ondan istenir, ondan dilenir. Fi o her an bir şe'ndedir. O her an bir iştedir. O her an bir yaratmada, her an bir tecellidedir dedi. Yani her anda, bizim kendimiz için anlamamız gereken, her anda bize muamelede bulunuyor. Her anda bize ikramda bulunuyor. Her anda onun için her şey yeni ve her şey tazedir. Şu andadır. Evet, Bundan önce Allah'ın Kadir ismini anlatmıştık. Kader anlaşılsın diye Allah nüzul sırasına göre isimlerini vahyetmeye devam ediyor çünkü. Allah sana muameleyi şu anda yapıyorum. Ve onu her anda yapıyorum, buyurur. O her an bir işte, her an bir tecellidedir, dedi. Bize düşen nedir? Her anda Allah ile muhatap olduğumuzu unutmamaktır. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ summa duhu semai yazızu hukumma önce yaratıp sonra o yaratmayı tekrar edecek olan size gökten ve yerden rızık veren ilahun Allah yoksa onunla beraber ilahlar mı var Onla beraber bir ilah mı var? Yaratmayı önce yapıp, sonra o yaratmayı tekrar eden, Kallak isminin tecellisiyle onu devam ettiren, tekrar tekrar onu yaratan, her anda yaratan, gökten ve yerden size rızık veren, yoksa Allah gibi bir bir şeyi yaratıp, böyle tekrar edip, Böyle bir ilah mı var? Allah soruyor. Haşa. Kul hatu bürhanekum. Eğer kul hatu bürhanekum inkuntum sadiqin. Eğer sizin bu konuda bir tereddütünüz varsa, bir şüpheniz varsa, böyle düşünüyor ya da böyle konuşuyorsanız hadi bürhanınızı, delilinizi getirin. Bu iddianızı ispatlayın. Öyle laf olsun diye konuşmayın. Eğer bir şeyi söyleyecekseniz, bunu ispatlamanız gerekir. Çünkü her söylediğinizin, her düşündüğünüzün hesabı vardır. Kıyamet günü Allah size bunun hesabını sorar. Allah'ın huzurunda ne cevap vereceğinin hesabını şimdiden yap. Eğer bir delilin varsa onu getir. Böyle konuş, böyle düşün. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ O ki... Göklerin ve yerin mülkü onundur. Valem yatta küt, valem yakunlehu şerikun fil mürk. O hiçbir şekilde Yahudilerin, Hristiyanların söylediği gibi evlat edinmemiştir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Onun mülkünde şeriki yoktur. Vakaleke kulle şeyi, ve her şeyi yaratan odur. Halk eden O'dur. فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Bununla beraber her şeyin kaderini takdir etmiştir. Her şeye bir ölçü koymuş, bir kader tayin etmiştir. İnsana ait olan kaderini de kendi iradesine teslim etmiştir. Allah'ın halk ismini izah etmeye çalışırken, Allah kaderini nasıl boynuna asmış, tercihini Hazreti insan olmaya ya da hayvandan daha aşağı olmaya tercihini insan nasıl yapar hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. İnne fi vel Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında veiktilafi leyli ve nehar geceyle gündüzün ardarda peş peşe gelişinde le ayatin li ulil elba bunlarda mutlaka akıl sahipleri için aklını kullananlar için gönül sahipleri için ulul elbab gönül sahipleri için mutlaka bunlarda ayetler vardır bunlar onlar için ayettir gökleri, yeri, geceyi, gündüzü, zamanı, bir ayet gibi okurlar. Ama eğer gönül sahibi değilse, akıl sahibi değilse, aklını kullanmıyorsa, ayetleri de göremez, okuyamaz. Ayetleri görmek demek Allah'ın ayetleri. Orada Allah'ın isimlerini, el esmar, Husnayı okuyamıyorsa... Bu durumda aklını kullanmamış demektir. Gönlünü gönül ile bakmamış demektir. Ya eyyühen Ey insanlar! İnna haleknakum. Muhakkak ki sizi biz yarattık. Minze kerim ve önsa, Bir kadın ve bir erkekten sizi yarattık. Ve cealnakum şu'uba ve qebaile li tearefu. Sizi kabilelere, şubelere ayırdık ki birbirinizle tanışasınız. Birbirinize arif olasınız diye. İnne ekremekum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında en ekrem oranınız, en ikrama nail olmuş olanınız, en takva sahibi oranınızdır. İnne Allahe alimun kabir. Muhakkak ki Allah alimdir, her şeyden haberdar olan habirdir. Gerçek şu ki, sizi biz yarattık. Sonra sizi tasvir verdik, sizi suretlendirdik, şekil verdik. Semâ kulnâ lil melâiketi iscudû li Âdem. Sonra meleklere Adem'e secde edin ve secedû hepsi secde ettiler illa iblis. İblis secde etmedi. Lem yakun min sâcidîn. O secde edenlerden olmadı. Hazâ halkullah. İşte bu Allah'ın yaratmasıdır. Fe erini ma za khalaqa min dunihi. Allah hadi bana gösterin dedi. Ondan başka kim ne yaratmıştır? Ondan başka bir şey yaratan var mıdır? Beliz zalimune fi delalin mubin. Allah bilakis zalimler apaçık bir deralete de dedi. Allah'tan başka ilah edilmek, ilah olmak halkın hakkıdır. Allah onun için bunu böyle beyan ediyor. Eğer birini ilah gibi sevecekse, birini her şeyin önünde, üzerinde tutacaksan, bir biri senin için Allah'tan daha önce olacaksa, sen onu ilah edilmişsin. O neyi yaratmıştır? O'nun yarattığı bir şey var mıdır? O Allah gibi bir şey mi yaratmıştır? Evet. Ya eyyühen nas, ey insanlar! Uzkuru nimetellahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. O'nu zikredin. Hel min halkin gayrullah. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Allah'tan başka bir halık mı var? Yerzuhu hukum min O sizi gökten ve yerden rızıklandırıyor. <gülüyor> La ilahe illahu. <gülüyor> Ondan başka ilah yoktur. Fe enna tu'fakun. Nasıl da çevriliyorsunuz? Nasıl dönüyorsunuz? Sonra kalenin lütfetı sonra sizi lütfeden yarattı, lütfet alakate bir damladan bir tüfteyi sizi dönüştürdü ve kalenin alakate Sonra bu tüfteyi bir et parçasına dönüştürdü ve halakna mudghate izame sonra bu et parçasını kemiğe dönüştürdü fekesavnel izame lehma sonra bu kemiğe bu kemiklere et giydirdi sunne enşaenahu halken akhir sonra onu bambaşka bir yaratılışla yarattı fe tebareke allah yaratanların en güzelidir başka yaratıcı mı var haşa bir yoktan yaratmak vardır bir de olanı tekrar etmek vardır khallak bir de olan bir şeyle bir şey yapmak vardır. Allah ona da halk diyor. Yeni diyor yani. Yaratma diyor, halk. Allah'ın hallak ismi birinde tecelli ettiğinde o işi nasıl yapar? Nasıl yapması gerekir? ayetler tamamlansın. Öyle anlatacağız inşallah. Elm en enellaha halak'es semawati vel hak. görmedin mi? Allah gökleri ve yerleri hak ile yani bir gayeye, bir amaca uygun olarak yaratmış. İn <gülüyor> yeşe dilediği gibi. yeşe yessip kum Eğer o dilerse sizi giderir sizi yok eder ve eti bir halkı cedi sizin yerinize yepyeni bir yaratılışla başkalarını getirir yani Allah'ın sizi yaratmış olması, size ikram etmiş olması Allah'ın size mecbur olduğunu göstermez. Allah dilerse sizden vazgeçer, sizi yok eder, sizin yerinize yepyeni bir yaratılışla başkalarını getirir. Bu durumda ne diyor? Bana hiçbir şeyi şirk koşmayın, sadece bana avd olun diyor. Yapmazsanız bunu böyle yaparım diyor. Hem sizi giderir, yerinize yenilerini getirebilir, hem bütün insanları yok edip yerine yeni bir tür yaratır dedi. Çünkü o Allah'tır. İn yeşe yeshivkum ve yehti bi halqin cedid. Eğer o dilerse sizi yok eder, sizin yerinizde yepyeni bir halk getirir dedi. İleyhi merci'ukum cem'a. Hepinizin dönüşü O'nadır. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ba'dallahi <gülüyor> hakka. Allah'ın vadi haktır. Allah her neyi söylemişse, her neyi vaat etmişse onun vaadi haktır. İnnehu yabdaul halqa summa yu'iduhu. Allah ilk önce yaratır, sonra o yaratmayı tekrar eder. İnnehu yabdaul halqa onu ilk olarak yaratır, sümme, sonra yu'iduhu. O yaratmayı iade eder, tekrarlar. Tekrar tekrar yaratır. Neden bunu böyle yapıyor? Li yajzullezine amenu ve amilus salihat bil qist İman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için. adaletle muamele edenleri, haksızlık etmeyenleri, zulmetmeyenleri mükafatlandırmak için. Vellezine keferu lehum Şarabın min hamin. Kafirleri de kaynar sudan onlara içirmek üzere ve azabın elim elim bir azapla azaplandırmak için bir makânı yekfuru, köfrettiklerinden dolayı, inkar ettiklerinden dolayı. Nankörlük yaptıklarından dolayı. Ömendü amirhu kime ömür verirsek, kimin ömrünü uzatırsak, su fil Onun yaratışını Azaltırız. Eksiltiriz. Efela <gülüyor> yakilun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne demek bu? Kimin ömrünü uzatırsak sonra onun yaratılışını yaratışından eksiltiriz. önce büyüyor, gençleşiyor. Sonra olgunlaşıyor. Sonra Allah onun yaratmasından eksiltiyor. Tekrar tekrar yaratırken bu sefer yaşlılığa doğru doğru gidiyor, yavaş yavaş gücünü kaybediyor, yavaş yavaş aklını kaybediyor. Başka bir ayet-i kerimede güçlüyken güçsüz olur, bilirken bilmez olur, çocuk gibi olur. Artık hafızası yavaş yavaş zayıflıyor. Allah bu durumda ne yapmıştır? Onun yaratmasından eksiltmiştir, eksilttiği için böyle olmuştur efela evet. siz aklınızı kullanmıyor musunuz hala akıllanmayacak mısınız dedi. Yani aziyetini bil, Rabb'ini tanı. Halık olan yaratıp yaratmayı tekrar eden Rabb'ini tanı. Eğer Allah yaratıp öyle bırakmış olsaydı hiçbir değişikliğe uğramazdı. Allah büyütüyor, olgunlaştırıyor, kemale erdiriyor sonra bu sefer inişe geçiriyor, kime ömür vermişse, ömrünü uzatmışsa bu sefer geri gidiyor, azaltıyor onu, gücünü kaybediyor, iradesini yavaş yavaş kaybediyor, aklını kaybediyor, her şeyi yavaş yavaş eksiliyor yani. Bu, kallak olanın tecellisidir dedi. ayatihi اَيَاتِهِ قَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Güklerde ve yerde yarattığı her ne varsa hepsi O'nun ayetlerindendir. O'nun varlığının esmasının delillerindendir. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَبَّتٍ وَهُوَّ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءَ O göklerde olsun, yerde olsun, oradan çıkardığı, dirilttiği, ürettiği hangi canlı olursa olsun hepsi onun ayetlerindendir. Ve o dilediği zaman da dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kadirdir. Hepsini bir araya getirmeye kadirdir. Ela lehul halqu vel emru. Allah dikkat edin dedi. İyi bilin ki Yaratma da ona aittir, emir de ona aittir. Tevarek Allahu Rebbu Alemin, Alemin Rabbi olan Allah ne mübarektir. Evet, qarou ma antum illa beşer misuna. وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ <gülüyor> اِلَّا Allah'ın Resullerini, ayetlerini inkar edenler Allah'ın Resullerine siz de bizim gibi bir beşersiniz dediler Rahman hiçbir şey indirmemiştir dediler Onlara siz yalan söylüyorsunuz dediler. Allah her şeyi anlatmıştır. Allah'ın Resulleri, Nebileri, Allah'ın ayetlerini okumuş, her şeyi en ince ayrıntısına kadar beyan etmişlerdir, anlatmışlardır. Allah da hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır ama... Allah'ı kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenler çeşitli şekilde ayetleri, Resulleri inkar etmişlerdir. Bir kısmı, Rahman hiçbir şey indirmemiş dediler. Allah bize hiçbir şey anlatmamış dediler. Biz kendi aklımızla yolumuzu bulacağız, hayatımızı aklımıza göre yaşayacağız dediler. Bunları inkar etti zaten. Bir kısmı biz Allah'ın Resullerini kabul ediyoruz, Allah'ın göndermiş olduğu kitabını, Kur'an'ı kabul ediyoruz dediler. Ama sanki hiç inmemiş gibi ne okudular, ne dinlediler, ne de anladılar. Yokmuş gibi muamele ettiler. Öncekiler kafir oldu, bunlar da münafık oldu yalnız. Ya da Allah'ın anlattığı gibi de de işlerine geldiği gibi anlamaya çalıştılar. Kur'an'a Allah'ın ayetlerine uymak yerine Allah'ın ayetlerini kendilerine uydurmaya çalıştılar. Yani benim fikrim budur. Bak bu ayete beni destekler dediğinde ayeti kendine uydurmuştur. Ama Allah böyle buyuruyor, benim de böyle yapmam lazım, böyle olmam lazım deyince iman etmiş olur. Allah kimseyi desteklemez, haşa. Senin Allah'ın ayetlerine iman etmen lazım. Biz böyle yapıyoruz. İşte bu ayet bizi destekliyor, haşa. Ne sen kimsin? Sen nesin Allah seni desteklesin? Senin Allah'a iman etmen lazım. Allah'ın ayetlerine iman etmen lazım. Allah'ın ayetini kabul etmen lazım. Yani senin bir fikrin var, Allah da seni destekliyor, öyle mi? Bu durumda sen ne demişsin? Eğer biri bu şekilde konuşuyor, bu şekilde söylüyorsa ne demiş olur? Ben ilahım demiş olur, bak Allah beni destekliyor demiş olur. Ben söylüyorum doğruydur, Allah da beni kabul etmiş diyor. Allah bana iman etti demiş oluyor. Kul, kulluğunu bilmelidir. Allah biraz önce Evet, sizi bir nutfeden yarattık. Bir sudan yarattık. Sonra onu ete dönüştürdük. Kana dönüştürdük. Peska dönüştürdük. Ete dönüştürdük. O eti kemiğe dönüştürdük. O kemiğe et giydirdik. Sonra bambaşka bir yaratılışla, yaratışla sizi yarattık dedi. Niye öyle söyledi? Haddini bil diyor. Seni ben yaratmışım. Bana karşı edepli ol diyor. Herkes kulluğunu kabul etmelidir. Arziyetini kabul etmelidir. Allah'ın kendisini yarattığını kabul etmelidir. Bu durumda seni yaratan ne diyorsa, senin ondan başka bir şeyi düşünmen bile Allah'a saygısızlıktır. Allah'ın vahyi karşısında fikir beyan etmen saygısızlıktır, edepsizlik olur. Allah ne dedi? Hepinizi bir kadınla bir erkekten yarattım dedi. Sizi şubelere, kabilelere ayırdım, birbirinizi tanıyasınız diye. Birbirinizi tanıyıp seversiniz diye. Birbirinizi bir ayet gibi okuyasınız diye. Allah'ın güzelliğini birbirinizde göresiniz diye. Birbirinize cennet olasınız diye. birbirinizde ahireti, ebedi hayati kazanasınız diye. Birbirinizle muamele ederken Allah'ın isimleri üzerinize tecelli etsin diye yoksa böyle parça parça olup birbirinize düşman olasınız diye değil. Hadi iman edenler, küfür edenler ya da münafıklar bir yana. Bunlar ayrıldı. Ama müminler bin parçaya bölünüyorsa her biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ve her kafadan bir ses çıkıyorsa bu Kur'an'a nasıl imandır? Hani kitabımız birdi, hani Rabbimiz birdi, hani peygamberimiz birdi. Kitabı bir olan, peygamberi bir olan, Rabbi bir olan nasıl ayrı olur? Nasıl farklı düşünüyor? Nasıl birbirine düşmanlık yapabiliyor? Nasıl birbirine taş atabilip, birbirinin dedikodusunu yapıp, birbirine iftira atıp, birbirinin kuyusunu kazıyor? Nasıl olur da birbirini öldürüyor? Eğer bunu bilen varsa izah etsin. Ben söyleyeyim, bir olan Allah'a iman etmediğimiz içindir. Peygamberimiz, önderimiz, rehberimiz, tabi olduğumuz peygamberimiz bir olmadığı içindir. Kitabımız böyle olmadığı içindir. Aynı kitaba iman etmemişiz. Kitabı kendimize uydurmuşuz. Allah'ın vahyi karşısında boyun bükmemişiz. Allahümmellebeyk diyememişiz. Allah beni destekliyor demişiz. Evet. Aynı peygambere iman etmemişiz. Allah ona rahmeten lil alemin dedi. Alemlere rahmet dedi. Biri eğer sadece kendine rahmet olsa, bir başkasına düşmanlık yapabilir mi? Sadece kendine rahmet olsa, alemlere değil. Kendimize rahmet olamamışsak, ailemize rahmet olamamışsak, yakınlarımıza, arkadaşımıza, kardeşimize rahmet olamamışsak, Nasıl rahmetenlil alemine tabi olmuşuz? Bu nasıl tabiettir? Eğer sen azim bir ahlak üzeresin dediyse Allah Resulullah Efendimiz'e azim ahlak Allah'ın esma-ül hüsnasıdır. En kamil manada rahim olmaktır. En kamil manada kerim olmaktır. En kamil manada afu olmaktır. Eğer, en çamilmanı da vücud olmaktır, sevmektir. Eğer sevemiyorsan, rahmet olamıyorsan, ikram edemiyorsan, kardeşinin birinin hatası olduğunda onu affedemiyorsan, sen peygambere nasıl tabi olmuşsun? Peygambere tabi olmayınca ne olur? Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Allah'ı seviyorsanız, yani Allah'a iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sizin günahlarınızı magfilet etsin. Sen tabi olmadınsa imanın yok demektir. Sen imanın hayalini kuruyorsun. Sen cennetin hayalini kuruyorsun. Sevmezsen, rahmet etmezsen, ikram etmezsen, yardım etmezsen, sen cenneti nasıl umuyorsun? İman ettiğini nasıl iddia edebiliyorsun? Evet. Bir olmakta, beraber olmakta, kardeş olmakta rahmet vardır. Ayrılıkta da azap vardır, gazap vardır. Allah bizi bir ve beraber görmek istiyor. Allah yolunda kale gibi saf bağlayanları sever dedi Allah. Eğer Allah... Kallak ismiyle tecelli edip her şeyi her anda yaratıyorsa, yaratmayı tekrar ediyorsa, Allah önce yaratır, sonra yarattığını tekrar eder dedi. Tekrar yaratmaya devam eder. Tekrar tekrar dedi. Bu durumda kura düşen nedir? Allah'ın kallak ismi nasıl onda tecelli etmelidir? O Allah'ın kallak ismine nasıl iman etmelidir? Allah neden yaratmayı tekrar ediyor? İnsan, Allah yerde gökler ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. Bize düşen kendimize bakmaktır. Yani önce insana bakmaktır. İnsan doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor. Sonra hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna gidiyor. Allah her anda onu yaratıyor. Bu durumda kura düşen nedir? Her anda büyümeye, değişmeye çalışmaktır. Her anda büyümektir. Nasıl zahiri olarak büyüyorsa, bir de onun manevi olarak büyümesi vardır. Önce bunu kabul etmesi gerekir. Eğer biri ben böyle kendime yeterim, ben böyle kendimden razıyım dediyse... O Allah'ın hallak ismine iman etmemiş demektir. Eğer imanı yüz parçaya ayıracak olsak Allah'ın 99 ismi bir de Allah ismiyle beraber 100 tane isim yapar. Bir parçası yüz parçadan bir parça gitti. On tane isme iman etmedikse yüz parçadan on tanesi gitti demektir. Yani imanımızın onda birini kaybettik demektir. Hem de bu imanın tam iman olması gerekiyor. Allah'ın isimlerine tam iman etmemiz gerekiyor. Yoksa Allah'a iman etmiş olmuyoruz. Allah'a iman demek Allah'ın isimlerine, el-esmaul hüsnasına iman demektir çünkü. Allah yaratıyor ki, kulün kendisini değiştirsin diye. Her an bir şeyindedir. Her an seni yeni yaratıyor. Yani her an yeniden doğuyoruz. Her an Yeniden doğuyor, ölüyor, bir daha doğuyoruz demektir bu. Ama her sonraki doğuş bir öncekinin devamıydır. Önce kazandıklarımızı ikinci doğuşta Allah onu ikram ediyor. O ikinci doğumda senin bir daha kazanman gerekiyor. Büyümen için. Neyi kazırman gerekiyor? Rabbini. Rabbinin güzelliğini. Çünkü insanda başka bir şey yok. Biri, birini anlatırsak ne deriz? Ya, kerim biri deriz, sabırlı biri deriz, cömert biri deriz, merhametli biri deriz. Onu öyle anlatırız. Ya da zalim biri deriz, cimri biri deriz. Tek kelimeyle sıfatlarını anlatırız. Bir insanı anlatırken onun sıfatını anlatıyoruz. Onun esmasını anlatıyoruz. Daha doğrusu Allah'ın onda tecelli eden esmasını anlatıyoruz. Ya da o esmalardan mahrum kaldığı için karanlıkta kalmış onun tersini anlatıyoruz. Zalim olmak, cahil olmak, cimri olmak Allah'ın isimlerinin tecelli etmemesi demektir. Onun karanata kalmış olması demektir. O zaman insan Allah'ın esmasından, isimlerinden ibarettir. Kıyamet günü hesaba çekilirken de hesaba böyle çekiliyoruz. El husna ile hesaba çekiliyoruz. Günahlar bir tarafa, sevaplar bir tarafa koyulur, tartılır derken aslında neyi söylemiş oluyoruz? Allah'ın isimlerini söylemiş oluyoruz. Sadece yaptıklarımızdan değil, bir de yapmadıklarımızdan da hesaba çekiliyoruz. Ben kısaca biraz örnek vereyim. Hesap nasıl olur? Allah koruna bir ömür tayin etmiş. Hayatı boyunca kazanması gereken Allah'ın isimlerini o hayatında Allah ona imkan tanıyarak hadi kazan der. Allah ismiyle tecelli ediyor, o imkanı ona tanıyor. Diyelim ki 100 sefer rahmet etmesi gerekti, Allah'ın Rahim isminin onda tecelli etmesi gerekti. Sadece rahmet ettim, acıdım değil. Gerekeni yaptın mı? Gerekeni yaptıysa, bu durumda Allah'ın Rahim isminin hakkını verdi. Her hakkı ver, verdiğinde Allah Rahim ismiyle bir daha ona tecelli ediyor. Yaptığı kadarıyla tabi. Kazanıyor yani. Diyelim ki 50 sefer hakkını yerine getirdi ya da 51 sefer gerekeni yaptı, 49 sefer gerekeni yapmadı. Merhamet etmedi yani. Bu durumda o o ismiyle mizandan geçmiş oldu. 51 sefer yapmış çünkü. Yarıdan bir fazla olması gerekir. Ama 49 sefer yapar 51 sefer yapmazsa yani tabirca ise o isimden sınıfta kaldı demektir. Terazide hafif geldi demektir. Mizanda hafif geldi. Hesap Allah'ın 99 esmasıyla yapılır. amelleri O'na göredir çünkü. Belki kul hiç hesabının farkında bile değildir. Allah ona yüz sefer merhamet etme imkanı tanımıştır. Yüz sefer ikram etme imkanı tanımıştır. Yüz sefer af etme imkanı tanımıştır. Bunu böyle böyle yuvarlak hesap olsun diye söylüyorum. O da gereğini yapmamışsa kaybetti. O istediği kadar ben kimseye zulmetmedim. Namazımı kıldım, orucumu tuttum desin. Yaratılışın gayesi bu değildi ki. Hesap bu değil. Yaptığın bütün ibadetler senin imanını kemale erdirsin diyedir. Seni Hazreti İnsan yapsın diyedir. Allah'ın güzel isimlerinin senin üzerinde tecelli etmesi içindir yani. Evet. Hesap böyle görülüyor. Allah'ın el esma ül ile hesaba çekiliyoruz. Eğer biri Allah'ın kallak ismine iman etmişse, büyümeyi kabul eder, değişmeyi kabul eder. Tövbe ettiğinde değişmeyi kabul etmiştir. İstiğfar ettiğinde değişmeyi kabul etmiştir. Gönlünü Allah'a döndürüp, Ya Rabbi ben senin rızanı istiyorum dediğinde değişmeyi kabul etmiştir. Allah da muameleyi anında yapar. Bir önceki isimde Allah, Allah'ın rekib ismini anlamaya çalışmıştık. Allah Kur'nü mürekabe altında tutar ve her anda ona muamelede bulunur. Allah ismiyle de her anda muamelede bulunur. Yani gürü ben böyle istiyorum dediğinde Allah hemen gerekeni yapar. Anında. Eğer biri Allah'ın halak ismine iman ederse asla umutsuz olmaz. Niye? Çünkü biliyor ki Allah her anda bir şeğendedir. Her anda bir yaratmadadır. Şimdi böyledir. Biraz sonra başka türlü olur. Yarın başka türlü yapar. Eğer biri umutsuzluğa düşerse, o Allah'ın Kallak ismine iman etmemiştir. Rakib ismine iman etmemiştir. Bedi ismine iman etmemiştir. Onun Kerim ismine ikram, iman etmemiştir. Allah'ın Feal ismine iman etmemiş demektir. Umutsuzluğa düşerse. Eğer Allah'a iman varsa umutsuzluk yoktur. Umutsuzluk İblisin halidir. Umutsuzluk insani iblis yapar. İblis, Allah'ın rahmetinden umudunu kestiği için ona iblis denmiştir. Allah'ın rahmetinden umudunu kesen manasında. Mümin iblis olmaz. Eğer iblis olursa, yani umutsuz olursa o mümin değildir. O iman etmemiştir. Bununla beraber biri ben iman etmişim der. Sonra imanı değil de köfrü tercih eder. Ben geçmişte şu kadar iman etmiştim. Ya Rabbi beni mümin olarak kabul et diyebilir mi? Dün mü'mindin, sen bugün münafık olmuşsun. Dün mü'mindin, sen bugün kafir olmuşsun. Dün Rabbim Allah'tır diyordun, bugün Rabbim nefsimdir diyorsun. Bugün ben ilahım diyorsun. Dün Rabbine boynunu büküyordun, bugün Rabbine kafa tutuyorsun. Allah'ın gazabından, azabından ancak... Allah'ın hırlak olduğuna iman etmeyenler, içinde bulunduğu durumun değişmeyeceğini zanneder. Böyle bir zanna kapılır. İçinde bulunduğu anın kölesi olur. Onun esiri olur. Mümin ana esir olmaz. İçinde bulunduğu zamana, duruma esir olmaz. Köle olmaz. Mümin, anın evet. hükümranıydır, hükmedenidir. Zamana boğulmaz. İçinde bulunduğu ana boğulmaz. O mümindir. O dünyaya ahiretten bakar. Kıyamet yerinden bakar. O açtan bakar. Allah'ın kallak ismiyle tecelli edip her anda onu değiştirdiğini görür ve anlar. Aklını kullanır. Gönlünü kullanır. Onun için mümin, anın, zamanın, çocuğu değil, babasıdır. Allah ayet-i kerimede eğer duanız olmasaydı, istediğiniz, terciheniz olmasaydı, Rabbiniz size neden kıymet versin, neden değer versin dedi. Dua ne demek? İçinde bulunduğu anın, halın değişimini istemek demektir ben bunun böyle değil de böyle olmasını istiyorum demektir dua şu şöyle olsun istiyorum demektir iradesini kullanmaktır eğer o değişmeyecekse halak olan onu yeniden yaratmayacaksa nasıl dua edebilir biri umudunu kaybetmişse duayı da kaybetmiştir dua ediyorsa bu durumda Allah'ın halak ismine iman etmiş ki Allah onu değiştirir demektir bu o an değiştirir, bir sonraki an değiştirir, o da Allah'ın bileceği iştirir. Ama o nasıl yaratırsa yaratsın. Mutlaka o rahimdir, o kerimdir, o afudur, o veduddur, o bunu bilir. O güvenilmeye, tevekkül edilmeye layık olandır. Mümin Rabbine güvenir, duasını da yapar eğer dua seni yapıyorsa kendisi için dua ediyorsa bu durumda ne demiştir? Ben değişmek istiyorum ya Rabbi. Kendimi kirlettim, temizlenmek istiyorum. Beni mağfiret et. Ne olur beni mağfiret et dediğinde sen gafursun ya Rabbi. Ben senin mağfiretini istiyorum. Beni temize demiş olur. Allah onu evet her an yaratıyor ya. Bu kelimeyi kullandığında, hatta böyle bir istiğfari kendi gönlünde yaptığında Allah onu bir daha yaratırken tertemiz yaratır. Tertemiz. Hiç günah işlememiş gibi yaratır onu. Yaratmıştır. Onun her zerresine silmiş olan o günahı, o günahının kiri bir dahaki yaratışla Allah onu tamamen değiştirmiştir. Eskisinden eser yok. Eğer insan kıymetini, değerini duasından alıyorsa bu durumda Allah'ın halak ismine iman etmeden birinin dua edebilmesi de mümkün değildir. Eğer biri Rabbim benim için neyi tercih etmişse ben de oyun tercih ediyorum diyebilecek seviyeye gelmişse bu müstesna idi. Ama bununla beraber yeri geldikçe duasını yapar. Kendisi için duasını yapar. Varabileceği en son noktaya varmak için. Allah'a ne kadar dost olabiliyorsa o kadar dost olabilmek için. Eğer dünyaya sadece buradan bakacak olsak, dünyanın içinde kayboluruz. Allah kuluna gönül vermiştir, istediğinde başka bir yere çıkıp oradan bakabilir. Mesela bir de dünyaya kıyamet yerinden bakalım. Kıyamet yerinden. Dünya hayatımız bitti. Kıyamet yerine gittik. Orada hesabımızı görüyoruz. Kitabımız elimize verilmiş. Bir de oradan dünyaya bakalım. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Kaybedenler diyecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Bu sefer ayetlerine iman edeceğiz, yolunda infak edeceğiz diyecekler. Bir iman, infak deyince bunu sadece para olarak anlamıyoruz tabi. Allah yolunda verdiğin her şey infaktır. Bir tebessüm de infaktır, sadakadır. Allah için yaptığın her şey ne derler? Ayetlerine iman edeceğiz, bir de yolunda infak edeceğiz. Her şeyimizi, hayatımızı senin yoluna infak edeceğiz demektir bu. Ama iş işten geçmiştir. Eğer biz arada bir kıyamet yerinden buraya bakarsak, burada ne yapacağımızı anlarsın. Allah için bir şey yaptığımızda, o bize sıkıntı vermez. Tam tersine bizim gönlümüzü evet, huzura erdiren o olur. Allah ile huzur buluruz. Allah için güzel şeyler yaptığımızda huzuru buluruz. O zaman bizim için dünya sadece zahiri bir hayat olarak kalmaz. Ebedi hayatın da tarlası olur. Allah'ın rızasını kazanma imkanı olur. Onun için bazıları mesela ne diyor? İşte dünyayı sevmiyoruz, dünyayı dünyadan gitmek istiyoruz. Yanlış. Bu bakış bakış değildir. Bu mümince bir bakış değildir. eğer sıkıldım gitmek istiyorum diyorsa bu durumda ne demiştir? Allah'a senin yaptığını beğenmedim. İmtihanı kabul etmiyorum. Senin beni tabi tuttuğun ve tutacağın imtihanları kabul etmiyorum demektir bu. Seni Rab olarak kabul etmiyorum demektir. Eğer yok ben Sıkıldım, Rabbime kavuşmak istiyorum, onun için ölmek istiyorum. Ya sen bu işi anlamamışsın, ya da şeytanın tuzağına düşüyorsun. Ya da sen kendine hile yapıyorsun. Sen kendi kendine yalan söylüyor, kendini kandırıyorsun. Nasıl? Burada senin Allah'ın rızasını kazanma imkanın vardır. Allah'a yakın olma imkanın vardır. Tekrar tekrar kazanma imkanın vardır. Allah için bir şey yapma imkanın vardır. Ahirette böyle bir imkanı yoktur. Sen burada Allah için bir şey yapabilirsin. Ya Rabbi senin için bunu böyle yaptım diyebilirsin. Yaparsın. Senin için, seni sevdiğim için bu sıkıntıya katlanırım diyebilirsin. Bu neyi gerektirir? İmanı gerektirir. Allah'ı sevmeyi gerektirir. Eğer biri, yok ben sana kavuşmak istiyorum, ben gelmek istiyorum. Sen Allah'ı sevmiyorsun. Senin sevgini Allah kabul etmez. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi ispat ister. İman ispat ister çünkü. Hiçbir peygamber öyle söylemiş midir? Söylememiştir. Bakalım peygambere, peygamberlere Allah'ın kallak ismi onların üzerinde nasıl tecelli etmiştir? Mesela, Hz. İbrahim ateşe atıldığında hiçbir tereddüt geçirdi mi? Geçirmedi. Niye geçirmedi? Allah'ın halak ismine iman etmiş. O biliyor. Allah dilemezse yanmaz. O biliyor, Allah her anda bir şeyendedir her anda bir yaratmadadır. Her an onu değiştirir, değiştirebilir. Eğer değiştirmezse, o Rahman ve Rahim'dir. O Vedud'dir. O Kerim'dir. Kendisi için o güzeldir. Ama değiştirmeyi de umut ediyor mu? Elbette ki umut ediyor. Nasıl umut etmez? O mutlaka gerekeni yapar. Bak, Cebrail aleyhisselam gelip eğer İstersen ben sana yardım edeyim dedi. Ne dedi? Benim yardıma ihtiyacım yoktur dedi. Allah beni görüyor mu? Görüyor dedi. Biliyor mu? Biliyor dedi. Onun bilmesi benim için benim duamdır dedi. Ne yapması gerektiğini söylemeyeceğim dedi. Söylemiyorum. Onun beni bilmesi benim duamdır dedi. Dolayısıyla ne istediğimi de biliyor. Gönlümü de biliyor. Ben duamı yapmışım yani. Ama onun takdirine de ne yapıyorum? Razı oluyor, boynumu büküyorum. O güzel yapar. Eğer Allah'ın hallak ismine iman etmeseydi, sadece o ana bakıp, sanki o an hiç değişmeyecek gibi anlamış olsaydı, sabredemezdi. İtiraz ederdi. İsyan ederdi. Değişmeyecek çünkü. Onun için Allah'ın isimlerine, her bir ismine iman etmek imanın şartıdır. Allah'a iman böyledir yani. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında ya da zindana atıldığında sabretti. Niye? Biliyor muyum? Allah bugün böyle tecelli etmiş, yarın başka türlü tecelli eder, Mısra'a uğruşu sultan eder. Etti mi? Etti. Adeti öyledir yani. Aynı şekilde her bir peygamber için bu böyledir yani. Hz. Musa denizin önüne geldiğinde başka yol yok. Kavim ne dedi? Biz dedi yakalandık. ayet kelimesi Allah öyle buyurdu. Firavun geldi bize yetişiyor. Önümüzde deniz. Yakalandık. Hepimizi işkenceyle öldürecek. Ama Hz. Musa ne dedi? Hiç öyle bir fikre düşünceye kapıl değil mi? Rabbinize güvenin dedi. O mutlaka bize bir çıkış yolu gösterir dedi. Mutlaka yeni bir harfle bir şey yaratır dedi bize. O da merak ediyor ne yapacağını bilmiyor çünkü. Allah ne buyurdu? Asani vur, deniz yarılsın. Yarılsın, Siz geçin, fremde boğulsun. Her an bir şende, her an bir hükümdedir. Hüküm verir. Emir de onun, hüküm de onudur dedi. Yaratma da ona aittir, emir de ona aittir dedi. Aynı şey Resulullah Efendimiz için geçerlidir. En zor anda, en şiddetli anda ne demiştir? İşi Allah'a havale etmiştir. Mutlaka senin bu yaptığın güzeldir demiştir. Ben asla sana itiraz etmem demiştir. Ben aldırmam demiştir. Benim tek bir endişem vardır. Senin bana küsmendir. Bana darılmandır. Bana gazap etmendir. Sen bana küsmemişsen, darılmamışsan, bana gazap etmemişsen. Ben nasıl bir işkence görürsem göreyim. Kim nasıl, ne için beni taşlarsa taşlasın. Ben buna aldırış etmem dedi. Ben buna aldırmam dedi. Bu önemli değil benim için dedi. Benim için önemli olan senin bana küsmemendir, darılmamandır. Bana gazap etmemendir dedi. Evet. O bülüyor. Bugün taşlanıyor. Yarın Allah ona Medine'yi ikram ediyor. Dünyanın dört bir tarafına hükmetmeyi ikram ediyor. Ama aslında ikisine de Et, bakmamışlardır. Hiçbir peygamber dünyadaki ne nimete ne de sıkıntıya ba bakmamıştır. Aynı şekilde aynı şekilde mesela Eyyub Aleyhisselam hastalandığında ne söyledi? Ne zaman ki hastalık diline geldi, Allah'ı zikirde zorlandı, ondan sonra konuştu. Konuşunca da bunu sen yaptın bile demedi. Ne dedi? Ya Rabbi şeytandan bana bir sıkıntı dokundu dedi. Şeytandan sıkıntı dokundu. Niye öyle söyledi? İblis karşısına geliyor. Bak işte sen Allah dostuysun sözde. Sen Allah'ın nebisisin. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen Allah'ın sevdiği bir kulusun. Bak sana ne yapmış? Hem malını kaybettin, hem ev halkını kaybettin, evlatlarını kaybettin, hem kendi memleketindeki şerefini kaybettin. Zengin biri, aynı zamanda itibari biriydi. Buna beraber bir de sıhhatini kaybettin. Hiç kimse artık sana selam vermiyor, yanına bile yaklaşmıyor. Biz kasarlığı kaparız diye. Ya sen böyle mi Allah dostuyuz dost dosta böyle mi yapar? deyince incindi. Şeytanın sözünden incindi yani. Saygısızlığından incindi. Şeytandan bana bir sıkıntı dokundu derken bunu söyledi aslında. Yani böyle gevezelik yapıyor, ondan sıkıldım dedi. Allah o ana kadar şifa ver bile dememiş. Sen biliyorsun demiş. Böyle halini arz edince şifayı istedi. Yine de öyle bir şey söylemedi. Ben bundan sıkıldım dedi. Allah da ne dedi? Ayakların taşa vur. Vur. Hem içilecek, hem yıkanacak bir su dedi. Yani bunu hem iç, hem onunla yıkan. Allah yeni bir şey yarattı bu sefer. Allah onun hem mülkünün hem evlatlarının bir mislini daha ikram etti dedi. Kimse Allah'ın bunu nasıl ikram ettiğini bilmiyor. Allah hem evlatlarını geri veriyor, hepsini yeniden diriltip mi verdi? İki mislini verdi dedi. Bir o kadarını daha verdi. Neye karşılık? Allah'a güvenine karşılık. Sabrına karşılık. Evet, Allah'a imanına karşılıktır bu. Evet. peygamberler nasıl umudunu kaybetmemişse umutsuz olmamışsa zaten böyle bir şey onlara yakışmaz mümine düşen onlar gibi olmaktır onlar gibi olmaya çalışmaktır onları kendine örnek almaktır çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken Onlara peygamberleri örnek gösterir. hata saydı bu arada. Buyurdu ki, biri dese ki, Ya Rabbi, ben fakirdim, kulluğumu yapamadım dese, ona Hazreti İsa'yı gösterir. Onun üzerinde bir tek gömlegi vardı, başka bir şey yoktu. Biri dese ki, ben hastaydım, kulluğumu yapamadım. Ona Eyüp Aleyhisselam'ı gösterir, sen Eyüp kulum kadar mı hastaydın der. O da bir kul, sen de bir kul. Onun yaptığını sen de yapabilirdin. Dolayısıyla onu kazandığını sen de kazanabilirdin. Sen onu kadar kastan mıydın? Yok. Ama o kulluğunu yaptı. Biri dese ki ben zengindim ya da ben makam sahibiydim. Makamım, zenginliğim, servetim beni kulluğundan alıkoydu dese ona Süleyman Aleyhisselam'ı gösterir. Davud Aleyhisselam'ı gösterir. Sen Süleyman kulum kadar zengin miydin? Onun kadar saltanatın var mıydı? Ama kulluğunu yaptı. Sen de yapabilirdin. Eğer biri bütün peygamberleri böyle örnek gösteriyor. Eğer biri başıma sıkıntılar geldi, musibetler geldi, belalar geldi dese bu sefer Resulü Efendimiz'i gösterir. Sen onun kadar mı sıkıntı çektin? Yani kimsenin mazereti olmaz. Bizim için örnek, onun için Allah'ın Resulleridir, Nebileridir, Resulullah Efendimizdir. Onlara tabi olanlardır. Bize düşen gönlümüzü, gözümüzü Allah'tan, Allah'ın rızasından, ebedi hayattan ayırmamaktır. Allah'ın kıyamet günü önümüze koyacağı kitabımızdan ayırmamaktır. Acaba kitaba, kitabımıza neyi yazdırıyoruz? Ne yaparsak yapalım, mutlaka o kitaba bakmamız gerekir. Benim bu yapacağım, ya da benim bu konuşacağım, bu söyleyeceğim, ya da benim bu düşündüğüm şey, evet, bu kitaba yazılıyor. Evet. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, Vesselam iki günü müsavi olan ziyandadır. İki günü aynı olan, eşit olan ziyandadır. Ne demek bu? Yani bir sonraki gün, bir önceki günden mutlaka daha güzel olmalıdır. Daha güzel değilse o zarar etmiştir, dedi. ziyandadır. Yani bir sonraki yaratılışı, Allah'ın onu yaratması bir öncekinden daha güzel değilse, daha iyi değilse bu durumda o ziyandadır. Çünkü kul Allah'a döndükçe Allah'a dönükken mutlaka kazanır ve mutlaka yarın bugünden daha iyidir, bugünle dünden daha iyidir. Bu her birimiz, birimiz için de bu böyledir. Çünkü bugün biraz daha Allah demişiz, biraz daha Rabbimizi istemişiz, biraz daha Rabbimize yürümeye çalışmışız, rızasını kazanmaya çalışmışız. Onun için bugünümüz dünden daha iyidir. Dün de öbür günden daha iyiydi. Allah mümin dedi, mümin böyledir. Çünkü Rabbini seviyor. Mutlaka bugünü dününden yarını da bugünden daha iyidir. Daha güzeldir. Bu istisnasız her bir mümin için böyledir. Evet. Bugünün yarından dünden daha iyi olabilmesi için mutlaka biraz daha Allah'a yaklaşmış olmak gerekiyor. Onun nurundan biraz daha almış olmak gerekiyor. Onun isimleriyle biraz daha isimlenmiş olmak gerekiyor. Onun güzelliğiyle biraz daha güzelleşmiş olmak gerekiyor. Aynı zamanda tasavvufta buna seyrüsülük denir. Yolculuk. Allah'a yolculuk denir. Allah'ın güzelliğini kazanmaya yolculuk. Vuslata yolculuk. Bu isimler tecelli ettikçe o Allah'a yaklaşır, yakın olur. Resulullah'a yaklaşır. Resulullah Efendimiz'in güzelliği, ahlakı onda tecelli edince, ettiği kadarıyla ona yakındır. Onun ahlakı onda tecelli ettiği kadarıyla o olmuştur. Onun ümmeti olmuştur. Onun varisi olmuştur. Onun mümini olmuştur. Ona tabi olmuştur. Evet. Ayet-i Kerime'de "Yusabbihu semawati ve ma fi'l buyurur. Gökte, yerde, ikisinin arasında her ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Tesbih, semh akti demektir. Yerde, gökte ne varsa hepsi Rabbinin kendisine Koyduğu takdirle hareket eder dedi. Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın emrine itaat eder. Bu bir zahiri tesbih vardır. Bir de onun her şeyi irade sahibidir ve bir de manevi olarak Rabbini tesbih eder. Tesbih 90 sıfatlardan münezzeh demektir. En güzel isimler onundur. Bütün kemal sıfatlarıyla Allah vasıflanmıştır, mutassıftır. Her türlü noksanlıktan da beridir. Onun için bütün varlık vazifesini en güzel şekilde yapar, tesbihini en güzel şekilde yapar. Allah ona nasıl emretmişse, nasıl öğretmişse, hükmetmişse öyle yapar. Bütün varlık dönüyor. Atomun içindeki çekirdeğin etrafında dönüyor. Onun da kendi içinde atomları vardır. O atomlar sıfıra geldiğinde hepsi bir hareketten sonra bir ışıktan, bir tecelliden meydana geliyor. En büyük şey de dönüyor. Galaksi de dönüyor. Evrenin kendisi dönüyor. Kainatın bir sınırı vardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Kainatı biz yarattık. Onu biz genişletiyoruz. Çaynak genişlemeye devam ediyor. Her şey, her şey mutlaka bir şeyin etrafında dönüyor. Dönmeyen hiçbir şey yoktur. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş de kendi sisteminin içinde bir şeyin etrafında dönüyor. Bu galaksi evet. evrenin etrafında dönüyor. Her şey mutlaka bir şeyin etrafında dönüyor. Dönmeyen yani tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Bir de insanın tespihi vardır. İnsan neyin etrafında dönüyor? İnsan kendi etrafında dönüyor. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşi oradadır dedi. Kendi etrafında dönerse doğru yapar. Eğer başka bir şeyin etrafında dönerse yanlış yapar. Nasıl? Kendi etrafında dönerse kendini bulur. Kendini anlar, kendini tanır. Bunun içinde mutlaka kendine bakmalıdır. Tefekkür etmelidir yani. Kendisini anlamak için kendi etrafında dönmelidir. Kendi gönlünde dönmelidir. Mesela hepimiz secde ediyoruz. Kıbleye dönmüşüz, secde ediyoruz. Değil mi öyle? Biz Kabe'ye mi secde ediyoruz? Haşa! Kabe'ye taraf dönüp secde etmişiz. Herkes kendi gönlünde tecelli eden Rabbine secde ediyor. <Gülüyor> Her birimiz kendi gönlümüzdeki Rabbimize secde ediyoruz. Öyle değil mi? Birinin tanıdığı, bildiği Rabbi kendi imani kadardır, marifeti, bilgisi kadardır, ötekininki daha farklıdır. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu dedi Allah? Birinin bildiğini öteki bilmiyor. Bu durumda ikisinin secde ettiği Allah Aynı midir? Haşa. Her biri kendi marifeti kadar, Rabbini ne kadar biliyorsa, secde ettiği Rabbi o olur. Allah'ı isimleriyle ne kadar tanımışsa, ona göre secdesi vardır. Ona secde ediyor çünkü. Ama secde ettiği, kendi gönlündeki tecelli eden Rabbidir. Onun için o ne yana dönerse dönsün Rabb'i ordadır. Evet. Allah'ın kendisine nef ettiği kendini bulunca onunla Rabb'ini bulur. Müşahede eder. İnsan İnsanı yaratan Allah'tı. Allah safhaları anlatmıştı. Burası çok önemli yalnız. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar bunu yanlış anlamışlardır. Onun için bakışları da yanlış olmuştur. İnsana bakışları yanlış olmuştur. İnsan bir bedenden, bir candan, bir de Ruhtan meydana gelir. Sadece beden ve ruh değildir. Bir de onda can denen, zahiri olarak onu diri tutan cani vardır. Onu da ruh demişler. Birine ruh hayvani, ben kelimeyle kullanmayacağım önce bilinsin diye söylüyorum. Alimlerimiz nasıl kullanmış, veliler müşrik iken nasıl söylemiş önce onu söyleyeyim o insanı diri tutan ruha ruh hayvanı hayvani demişler. Çünkü bu ruh hayvanda da var. O ruhun özelliği buhardır o. Gıdalardan meydana gelmiş olan buhardır. Buhar. Ona can ismi can da denir. Hani bir hayvana ruhu çıkmaz, çıktı denmez. Canı çıktı denir. Can. İnsanda bir bu hayvanî ruh vardır, bu can vardır. Bir de sultani ruh denen Allah'ın nefreti ruh vardır. Allah eğer o sultani olan ruhu nefret meseydi, insan ne olurdu? İnsan beşer olurdu. Ayette öyle buyuruyor zaten onun o zahiri yaratılışını anlatırken beşer dedi. Bir beşer. Yani Hazreti Adem yaratılırken önce bedeni oluştu. Çamurdan yarattı. Yarattı. Pişmiş çamurdan yarattı. Süzme çamurdan yarattı. Her bir, bir hakkında ayet var. Yedi tane ayet var bu konuda. Bununla beraber o dirildi yalnız. Can onda meydana geldi yalnız. Diri bir varlık. Ama Allah ruhu nefetmemiş. Ama diridir yalnız. Kendine göre hayvanda akıl var mıdır? Elbette ki vardır. Biz sadece bakıyoruz. Onların seviyesinde olmadığımız için anlayamıyoruz. Kim söylüyor? Onları yaratan söylüyor. Allah söylüyor. Mesela Hz. Süleyman'ı anlatırken Karıncaların bulunduğu vadiden Hz. Süleyman geçerken dişi bir karınca dişi bir karınca demek kraliçe kraliçe yani hepsinin kraliçesi olan karınca dedi ki hayvanlarda genelde e, reis kadındır. Kraliçedir yani. Dişi karınca dedi ki kraliçe yuvanıza girin Süleyman ordusuyla beraber geliyor farkında olmadan sizi ezebilir dedi. Hepiniz yuvanıza dönün. Hz. Süleyman bütün hayvanların, kuşların dilini bildiği için ayet-i kerimede buyurur ki, Hz. Süleyman karıncanın bu sözüne güldü. Görüp derşete kabul ediyor. Niye güldü? Süleyman farkında olmadan diyor. Yani bilerek bir peygamber, bir mümin karıncayı ezmez manasındadır. Eğer ezerse farkında olmadığı içindir. Eğer karıncanın aklı yoksa, nereden onun Süleyman olduğunu biliyor? Nerede onun kendisini ezmeyeceğini, onun dost olduğunu nereden biliyor? Aklı olmasa, imani olmasa. Onun için Allah, yerde yürüyen canlılar, havada uçan kuşlar, her biri sizin gibi bir cemaattır dedi. Her biri sizin gibi bir ümmettir dedi. Mesela hıt hıt kuşunu Allah anlatırken ne buyurdu? Süleyman'a ne demişti? Ben bir yere gittim, onlar güneşe tapıyordu. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermişti, güzel göstermişti. Onun için onlar Rahman olan Allah'a iman etmemişlerdi. Nasıl anlatıyor ama? Kuş. Onun için biz öyle varlığı biliyoruz, kuşları biliyoruz, hayvanı biliyoruz demeyelim. Hepsinin iradesi vardır, hepsinin imani vardır, hepsinin tesbihi vardır, hepsinin hamd ile tesbihi vardır. Hepsi Allah'ın kulüdür, abdidir. Ama insan gibi değil. Allah onların hepsini insanın hizmetine vermiştir. Allah da o sultani, kendini nefetti ruhu nefetmeden önce insan beşerdi, onlar gibiydi yani. Sonra Allah beleklerine ne dedi? Ben ona ruhumdan nefettiğimde hepiniz onun için secdeye kapanın dedi. Bu niye bunu anlatım? Evet, i̇nsanda bir can vardır, bir de Allah'ın nefettiği ruh vardır. Allah bu ruhunu niye nefetti? Hazreti insan olsun diye, kendi iradesiyle Rabbini tercih edip. ...Rabbine dost olsun diye, kendi iradesiyle kendisine halife olsun diye, kendisini temsil etsin diye. Diğer varlıklarda evet. Allah'a isyan etme kabiliyeti yoktur. Böyle bir şeyi tercih etme kabiliyeti yoktur. Yani kafir olma kabiliyeti yoktur. Bu kabiliyette bir insanlar vardır, bir de cinler vardır. Buna beraber cinlerde Allah'ın nef'i ruh yoktur. Çünkü secdeye onlar da dahildi. Onları da secde edin demiştik. İblis cinlerdendi bu ayet-i kerimede. Demek ki o ruh olmadan da sorumlu oluyormuş. O zaman Allah'ın nef'i ruh başka bir şey içinmiş. Bir insan o ruhu kaybederse, o ölür mü? Ölmez. Ne olur? Hazreti insan olmayı kaybeder, Allah'a dost olmayı kaybeder, Allah'ın güzelliğini, esmasını kaybeder, ama baktığında hiçbir fark göremezsin. Ama Allah'ın nefeti ruhu kaybetmiştir. Bu ruhu kaybedenler cehenneme gidiyor. Bazen soru soruluyor. İşte insan cehenneme girince azabı gören ruh müdür yoksa beden midir diye. Kendisi gidiyor. Ruh zaten onu dünyadayken kaybetmiştir. Onun ondan hiç, onunla hiçbir bağı kalmamış zaten. Eğer Bağrı koparmasaydı, onu kendinden, kendini kendisinden perdelemeseydi, Allah'ı kendisinden perdelemeseydi, zaten onu kaybetmezdi, cehenneme gitmezdi. O ruhtan neyi kazanmamız gerekir? Ruh, nefektu min ruhi, ruhumdan nefettim. Allah'ın bütün Güzelliği onun üzerindedir. Esma-ül bütünüyle onda tecelli etmiştir. O ruhta. Her birimizin ruhunda. Bununla beraber Allah onu yaratmıştır yalnız. Nefektu. Nefettim. Bazı arkadaşlar bunu yanlış o ruhu yanlış anlıyor. Ya da yanlış işine geldiği için öyle düşünüyor. Sanki Allah'tan bir parçaymış gibi değil haşa. Böyle düşünmek küfürdür yalnız. Allah'tan bir parça olarak değil. Allah'ın nuru tecelli etti. Allah onu bir daha yarattı. İkinci safhada yarattı yani. Allah'ın zatı hakkında e, misal verilmez. Anlaşılsın diye söylüyorum. Buradaki ışık lambaya aittir. Ama Buradaki ışık, lamba değildir. Öyle anlamak gerekiyor. Güneş ışığını bir saçıyor... ...ama ışık güneş değildir. Ama güneşten ayrı değildir. Eğer... ...güneşin önüne bir şey çekersek, ...ışık kesilirse ne olur? Işık yok olmuş olur. Bütün varlıkta bu şekilde Allah'ın tecellisidir. Ama... ...ruhun özel bir... ...yaratılışı vardır. Allah ruhumdan nefettim buyurur çünkü. O zaman o beşere düşen Hazreti İnsan olmak için ruhuyla, kendisiyle beraber olmaktır. Kendi güzelliğiyle Allah'ın nefettiği o ruh olmaktır. Öyle bir ona sarılması gerekiyor ki, öyle bir güzelliğe sarılması gerekiyor ki, o güzellik oruncaya kadar. Öyle ki bütünüyle, Saf ruh olsun, saf Allah'ın nefrettiği ruh olsun diye. Böyle biri saf aşk demektir, saf nur demektir, saf güzellik demektir. Böyleleri var mıdır? Elbette ki vardır. Bütün nebiler, bütün resuller böyleydi. Kıyamete kadar da bütün varisleri böyledir, bütün veliler böyledir. Kamil manadaki bütün sahabe böyleydi. Saf güzellik. Allah onları anlatırken mesela ne buyurdu? Onlar kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Hesap ki nasıl seviyor? Saf rahmet olmuşlar. Saf nimet olmuş. Yani onunla beraber olan hem dünyada hem ahirette saadette olur. Ona dost olan hem dünyasını hem ahiretini kazanır. Onunla beraber olan, ona uyan. Böyle kullar var mıdır? Sayısını Allah mıdır? Olmaz mı? Ne demek? Her bir kul da öyle olmalıdır. Yani Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmalıdır. Seyr ü süluk denince Allah'ın Halak ismi burada nasıl tecelli ediyordu? Sen basamak basamak kendi kendine, kendi hakikatına yani Allah'ın sana nefrettiği, ruha yaklaşman gerekiyor. Sen ayağını kaldırıyorsun, Allah seni orada yaratıyor. Sen biraz gönlünden çaba gayret sarf ediyorsun, senin gitmek istediğin yere, evet, Allah seni orada yaratıyor bu sefer. Yani senin vuslatın Allah'ın Allah isminin tecellisiyledir Bize düşen Rabbimizin her anda bize muamele ettiğini unutmamaktır, buna iman etmektir. Her anda bizim için bir yaratmada, bir şeyende olduğunu unutmamaktır. Bunun için gereken duamızı yapmaktır. Bunun için Rabbimize koşmaktır. Hem dünyayı hem ahireti de istemektir. Ama onun rızasını, onun dostluğunu her şeyin önünde, üzerinde tutmaktır. O olsun, her şeyi Rabbimizden istiyoruz. Ama tercihimiz onun rızası ve dostluğudur. Ona mani olacak hiçbir şeyi istemiyoruz ya Rabbi demektir. Eğer bir şey aramıza girecekse, benimle senin aranda perde olacaksa o olmasın ya Rabbi. Onu verme. Beni koru, beni muhafaza et böyle şeyden. Duamızı böyle yapıyoruz. Rabbimize koşuyoruz. Ona güveniyoruz. Onun her bir ismine tek tek kamil manada iman etmeye çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini okurken, dinlerken, anlamaya çalışırken ben bu isme iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Etmemişsek hemen düzeltiyoruz. Bu bizim elimizde. Ya Rabbi ben gerektiği gibi iman edememişim, anlayamamışım. Bu sefer böyle iman ediyorum. Allah evet, Allah'tır. Ne yapar? Bu sefer senin imanını öyle yaratır. Seni bu sefer oraya alır. Allah hepimizi kamil manada zatına, sıfatlarına, isimlerine, <gülüyor> efaline iman edenlerden eylesin. Amin. Hiçbir şekilde kendisine itiraz edenlerden eylemesin. Amin. Kendisini kabul edemeyenlerden eylemesin. Amin. İman ettiğini zannedip bizi nifaka düşenlerden eylemesin. Amin. Bizi Münafıklardan eylemesin, Amin. Rabbin'e kafa tutanlardan eylemesin, Amin. ona itiraz edenlerden eylemesin, Amin. kendisine boyun bükenlerden eylesin. Amin. Sen benim Rabbimsin, ben de senin Kurumun diyenlerden eylesin. Amin. Allah.